öykülerimiz öykülerimiz çarşambayı sel aldı çarşamba da nazlı nazlı akar abdal denizi Kıyılarında börtü böcek, yarenlik eder. Kıyılarında sevdalılar, yarenlik eder bu akışa. Bu nazlı derenin kenarına yerleşmiş ...yoksul köy ailelerinden birinde... ...yağız mı yağız bir delikanlıdır Ahmet. Babası o küçük yaştayken ölmüş. Bir anası, bir de kız kardeşiyle kala kalmış çarşambada Ahmet. Yıllar, yılları kovalamıştı. Kış oldukça sert geçmiş... Her zamanki gibi yine seller almıştı çarşambayı. Ama sonunda cemreler düşmüş. Ağaçlar çiçeğe durmuş. Kuş cıvıltıları her yanı sarmaya başlamıştı. Yaklaşan baharın Ahmet için bir başka anlamı daha vardı. Yıllardır beklediği kara sevdalısı Melek kıza kavuşmuştu sonunda. Yüreğinde saklayıp büyüttüğü bu sevdası bir nişanla taşlanmıştı sonunda. Zaman zaman iki sevdalı... ...abdal diresinin kenarında buluşur dertleşirdi. Benim kara gözlü yarım. Ne zaman gireceğiz sıcak yuvamızın kapısından içeri? Gayrı sabrım kalmadı benim. Bu özlemek yedi bitirdi içimi. Ceylan gözlü. Bilirsin askerlik var daha önümde. Hele bir bitirip geleyim vatan borcunu... ...işte o zaman gerçeğe dönecek bütün hayaller. Bir an önce bitsin o zaman. Özlemek daha bir koyacak şunca az ama ne gelir Erdem. Sayılı gündür çabuk geçer der. Bağrıma basar taşları beklerim giydim. Yüreğimin solmayan gülü. Ömrümün bağrı. Gör bak sıcacık yuvamız... ...bahçesinde koşturan bebelerimiz olacak. Yeter ki sen sabret. Bekle beni. Ahmet yapraklar sararmaya durduğunda... ...orduya yollandı. Melekse. Göz yaşlarıyla baş başa kaldı. Gel zaman git zaman, bir bela musallat oldu Mele. Ağanın oğlu Mehmet, göz koymuştu Ahmet'in ceylan gözlüsüne. Melek diyordu, başka bir şey demiyordu. Haber saldı meleğe ulakla. Nişanı atmasını, fakir Ahmet'in onu mutlu edemeyeceğini, kendisine varırsa elinin sıcak sudan soğuk suya girmeyeceğini söyledi. Melek her seferinde geri çevirdi bütün vaatleri. Onun yüreği Ahmet için atıyordu. Gözü başkasını nasıl görsün? Varsa Ahmet, yoksa Ahmet. Ama el oğlu dinler mi hiç? Kara sevda. Mehmet'in içine fesatlık düşmüş bir kere. Bir akşam vakti toplamış adamlarını etrafına haykırmış. Kuşluk vakti kaçıracağız meleği. Ben sevdiğimi başkasına yar etmem. Ya benim olur. Ya toprağa gider. Ağam, sen bilirsin doğrusun ama biz bir daha düşünsen deriz. Düşünecek bir şey yoktur. Davranın hadi gidiyoruz. Peki ya nasıl istersen. Sonunda ölüm de olsa melek benim olacak. Gözü dönmüş Mehmet adamlarıyla birlikte bindikleri gibi atlarına, soluğu Meleğin evinin önünde almıştı. Zorla girip eve yüklenmişler zavallı. Ne bağırış kar etmiş ne çığlık. Dağlara doğru yol almışlar. Arkalarında hüzünlü bir toz bulutu bırakıyor. Günler geçmiş aradan. Ne bir haber ne bir emare var. Dağlar bağrında saklamış zorla kaçırılanı zorla kaçıranı. Ses soluk yok. Rüzgarlar susmuş sanki. Kara haber saklanır mı hiç elde avuçta. Hırçın bir kuş gibi uçu Uçuvermiş bir gün asker ocağındaki Mehmet'e. Haberi duyar duymaz basıyor Firat Ahmet. Hiçbir şeyi gözü görmüyor ağam. Barıp geliyor evine. Anası gözü yaşlı. Kolu kanadı kırık. alıyor oğlunu görünce kapıda. A benim deli oğlum. A benim bahtsız oğlum. Asker ocağından kaçıp mı geldin buralara? Ana benim silahımı ver. Atımı hazırla hemen. Oğlum etme eylemi. Olan olmuş bir kere. Elini kana bulama. Yüreğimi dara koyma. Bir ateş düşmüş zaten içime. Bir de sen ateş koyma. Ana duramam ben buralarda. Hazırla çabuk dediklerimi. Meleğimi benden alan ecelini ister bilmez misin? Rüzgar gibi geçti gitti Ahmet. Anası gözü yaşlı baka kaldı arkasından. Günlerce dağlarda çınladı sesi Ahmet'in. Melek, melekti. Köylüler şaşa kaldı bu işe. Günlerce, gecelerce dağlardan tüfek sesi duydular. Ahmet'in anası atılan her mermide irkildi. Yüreğine ateşler düştü durdu. Derken gök gürültüleri başladı. Önce bir çakal yağmuru uç verdi. Sonra şimşek Şimşek içinden çıktı. Çatırdadı koca gökyüzü. Işınlar çarşamba ovasını renkten renge soktu. Ne yağmur ne silinen izler aşkın atlılarını durduramadı. Tufan ikinci kez yaşanıyordu sanki. Yağmur yeşil ırmağa boğuverdi. Çarşamba ovası kaynayarak akan bir göle dönüştü. Canik dağlarından aşağılara doğru bir çığ gibi önüne kattığı her şeyi sürükledi sen. Evler, insanlar, bebek beşikleri, hayvanlar, kanılar, ağaçlar, büyük küçük kayıklar çaltı burnuna doğru sürükleniyordu. Sonunda duruverdi yağmur. Güneş de parladı yeşil çarşamba. Usul usul bir gök kuşağı belirdi. Sular gün be gün çekildi. Çekildikçe hayat yeniden kurulmaya başladı. Yaralar sarılıyor, evler onarılıyor. Ne Ahmet vardı ortalarda, ne mi Garip anası Ahmet'ini sorup durdu günlerce. Bu ne bitmez bir derttir komşum. Gitti Ahmet'im dağların böğrüne. Önce silah sesleri, sonra bu boran. Yıldım Gayrı yaşamakta. Köylü de meraklı haber bekler ama bilinmez ki ne ola. Bütün köylüler bizim derenin Yeşilırmağa kavuştuğu yere doğru gidiyor. Acep bir haber, bir iz mi gördüler dersin? Yürü, yürü. Varıp bakalım ne var orada. Varmışlar köylünün toplandığı yeri. Derenin elinle indiği yamacın dibinde büyük bir kaya parçası görmüşler. Onun üstünde ise iki insan. Melek ve Ahmet. El ele tutuşmuş, sırt üstü öylece yatıyor. Ahalisel acısını unutmuş, onlara yanıyor. Bütün göz yaşına dönmüş. O büyük kaya parçası, ahalinin üstünde toplandığı o taş, yedi yerinden ayrılmış ve her birinden bir serbi boyu su fışkırmaya başlamış. Bu hazin aşka, doğa göz yaşi döküyormuş. Ahali şaşkınlığının ardından dualar okumaya başlamış. Dualar içten mırıltılara, yıllardır can alan, insanların acısını dile getiren dizelere dönüşmüş. İşte rivayet o rivayet derler ve hikaye ederler ki, Çarşambayı sel aldı türküsü o acı mırıltılardan doğar. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdi. sevmez olaydı Bir yar için sarardım ana, Bir yar için sarardım. Başa göz yum. dımbı layıe. Radyo için uyarlayan Kahraman Tazeoğlu. Anlatan Kaan Özdemir. Seslendirenler Melek Şermin Çetinkaya Ahmet Talha Bora Öge Mehmet Fatih Özacun Mehmet'in Adamı Emre Başer Ahmet'in Annesi Canan Özacun Komşu Kadın Nuray Atasever Özelçi Prodüksiyon Serhat Karasu Oğuz Sivri Yöneten Ferman Karaçam